Kullu nefsın zayıf ve tüm muktedemileyinat ördüyoun. Salatullahü Alemi, Allah manfağına bil Qur'an, Al Alemi, Barak Lena fihi Rabbil Alemin. Estağfirullahü Aleyhi Al Quyum, bil ve Al Teala ve <elite> Hazretlerinin birçok kanunları vardır. Hükümleri vardır. Bunların her biri hikmetlere dayanmaktadır. Yerli yerinde ve isabetlidir. Bu kanunların bir kısmı ihtiyaridir, bir kısmı ızdıraridir. İhtiyari demek insanın eline verilmiş. İster yapar, ister yapmaz. Buyur, esta'idu billah ve min rabbikum şâ'e fel men şâ'e Habibimdeki hak size Rabbinizden geldi. Şeriat, İslam, Kur'an size Allah'ınızdan geldi. Dileyen inansın, isteyen inkar etsin. Adam Adamda diyemez ki şimdi bak Allah diyor, isteyen inansın, isteyen inanmasın. Ben de inanmıyorum. Ne ne diyebilirsin? İnanmıyorsun ama inna ne aliz Biz o inanmayan zalimlere ateş hazırladık. Onu da bilsin. Estağdül la aqimus Namazı kılın emrediliyor. Zekatı verin emrediliyor. Namaz vakti geliyor. Kimisi kılıyor? Kimisi kılmıyor. Kılmayana soruyorsun. Niye namaz kılmıyorsun? Diyor ki ben namazı atlattım diyor. Halbuki namaz onu cehenneme atlattı. Haberi yok. Namaz geliyor. Ya beni alırsın ya cezamı alırsın. Beni kılarsan cezadan kurtulursun. Kılmasan 80 sene azabı yazıyor gidiyor. Şimdi kendisini hür zannediyor. Serbest zannediyor, kılmasam ceza yok zannediyor. Halbuki var, hocanın biri caminin komşusuna diyor ki, niçin sen namazlara gelmiyorsun? Evin bu kadar camiye yakındır, minare tüze başın yarılacak, evin yıkılacak. Diyor ben henüz namazı düşünmüyorum diyor. Sanki geriye evlenme teklif etmişler, düşünmüyorum diyor. Ya bu namaz mı sen? Nasıl düşünmüyorsun? bir de peşinden demesin mi ki hoca benim tuzum kuru tıkırım yerinde ha yani ne demek ben namaza ihtiyacım yok ben, namaz kılmasam ne olur ben tuzum kuru o da dedi ona ki balatın köpeklerinin de tuzu kuru dedi bir kemik bulup yalıyorlar ama belediye zehirleyince anlıyorlar sen de yarın Ezra aleyhisselam kırklağını sıkınca anlarsın tuzun kuru muydu <gülüyor> kimse kendisini hür ilan etmesin. Biz Allah'ın kuluyuz, kölesiyiz. Zekat emrediliyor, oruç emrediliyor, hac emrediliyor. Bu kadar bazı şeyler haram ediliyor, bazı şeyler emrediliyor. Bunlar hep mevlanın kanunlarıdır. Bu kanunların hepsi geçerlidir, kıyamete kadar bakidir ve değişmeyecektir. Ama Mevlamız bunlarda bir nevi serbestlik verdi. İmtihan olsun. İster yaparsınız ister yapmazsınız. Ama ama şu kanuna bakın Estağfurullah, billah. Kullu nefsin mev Her canlı ölümü tatacak. Bu kanunu da değiştirin bakalım. Bir tane de dünyada kazık çakın bakalım ölmeyi. O vakit anlayayım siz ki Allah'ın kanunlarına itiraz edebilirsiniz. Hâçâ ve kellâ. Estağizu le câe Ecelleri geldiğinde La estehruhûne saaten ne bir saat ne bir an ne bir nefes önce ne bir nefes sonra o anda Allah'ın huzuruna giderler bu ölüm kanununu iyi düşünürsek aklımız başımıza gelir arkadaşlar çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bunu çok emrediyor Habibi emrediyor sallallahu aleyhi ve sellem ekzirû zikrâdimillezzâd Lezzetlerinizi kıracak ölümü çok hatırlayın, ölümü çok düşünün. Bakın geçen de Türgen büyük şarkıcısı öldü. O millet ayağa kalktı, sanat güneşi söndü, yok ay düştü, kıyamet koptu, koptu kıyamet. Memmata fakat kıyamet kıyamet kim ölürse onun kıyameti koptu. Bizim kıyametimiz kopmadı, kim ölürse onun kıyameti koptu. Biz de öleceğiz, Öldüğümüzün kıyametimiz kopacak. Çünkü ölen için gökler yere inmiş demektir, bundan sonra da ne amel edebilir, ne tevbe edebilir, ne hayır edebilir, ölen işi bitti. Fakat bizim millet, en büyük âlimler ölse, hiç oralı olmazlar mevtül alimi ke mevtül alemi bir alimin ölmesi bir alemin ölmesi gibidir Kur'an'ı bilen hafız şeriatı yaşayan insanları dine davet eden bir alim ölmesi demek 60 milyon ölmesi gibidir bu kadar alimler öldü kimsenin haberi oldu mu yakında ne insanlar gitti bir gönüllü Mehmet Efendi mesela mübarek adam, Türkiye'deki hemen hemen bütün hafızların e, Kur'an'ın e, yaşamasında emeği geçmiş en büyük adamlardan. Birkaç sene evvel vefat. 5-10 bin kişi cenazede oldum. Başka kimse haberi oldu mu? Ne televizyon söyler, ne gazete? Yazar. Ondan sonra sanki yedi Mehmet Efendi var idi. Bir gecede Kur'an'ın tamamını hatmederdi, teravide Bilim orada Bir teravih namazında başlıyor, Saur'a kadar Hatimlendiriyor, bir gecede bitti Bu kadar kuvvetli hafızıydı, daha böyle bir adam kalmadı memlekette Kimse duydu mu? Hiç yok Hacı Salih Efendi var idi Küçük köyde, oradan Erzurum'a gitti cenazesi, Evliyaullah'tan, koca adam Büyük insan, vefat etti. Gazeteler bir yazdı, altı ay sonra mezarını açtılar, cenazesini sevenleri kendi köylerine taşımak için. Onlar da delili ettiler ama, sevdiklerinden ettiler, altı ay sonra çıktı kefeninde hiç leke yok. Evliyaullah çürümez. Yakında vefat etti. En yakında Hacı İhsan Efendi vardı, Ada Bazarında hizmet yapan, eskiden Hacı İhsan Efendi, hafız, alim, takva büyük adam idi. Tabi birkaç ay evvel kimin haberi oldu? Bir alim ölmesi, bir alemin yıkılmasıdır. kimsenin haberi yok. Biz Zurnacı öldüğü zaman dünya ortalık kopur. Ya <gülüyor> huwe velakouwe teila. Ondan sonra birisi kalkıp demesin mi ki görev başında öldü şehit düştü. Ne bedavaydı şehitlik ya? Demokrasi şehidi, basın şehidi, Yayın şehidi, görev şehidi. Ne kolaydı şehitlik ya? Gökten azesinde yağmur yağdı gitti gökte ağladı. Hey, bu millet çok saçmaladı ya. Çok zırvaladı bu millet ya. Gök ağlar mı? Yer ağlar mı? Ağlar. Bakın Duhan suresinde billah, vel ard, Firavun ve hanedanı Beni İsrail'in gözleri önünde boğuldukları vakitte 1 milyon 600 bin asker Kızıldeniz'de balıklara yem olduklarında Mevlana buyuruyor Ne gökler ağladı onların arkasından Ne de yerler ağladı Allah Allah bak gökler yerler ağlamadı onlara demek demek ki Allah'ın dostları ölünce gökler yerler ağlar bu anlaşılıyor hem de diyor ki kerbela şehidi Hazreti Hüseyin Efendimiz radıyallahu An, şehit oluncaya kadar güneş batımında magribte kırmızılık kızarıntı olmazdı onun şehit olması gecesinde güneş ve gök ağlamıştır ondan beri gök kızarıyor gökler yerler ağlıyor Mehmet Efendi vefat ettiğinde Hacı Efendi dedi ki mihrap ağlıyor. Nicin al ebi mihrapta bir, mihrap bir gece de hatim yaparsa bir adam o ölürse o mihrap ağlamaz mı? O mihrap ağlıyor. Bir Müslüman öldüğü zaman seccadeleri ağlıyor. Ben de daha secde yapmayacak diye. Çektiği tesbih ağlıyor. Okuduğu Kur'an ağlıyor. Ama sen tavullan, zurnaylan, klarnetle neyle geçarsan sen, sen arkandan saz mı ağlayacak? Yaz mı ağlayacak? He, mezarında da vasiyeti klarnet çalınacak. Vasiyete bak, izahe gel. Kur'anlar bitti, klarnet başladı. Temutûneke ma te'îşûn ve tüb'esûneke ma ve tühşerûneke ma tüb'esûn. Yaşadığınız gibi öleceksiniz. 45 sene çalgıyla yaşarsan işte çal sahnede ölür. Ama zikirle yaşarsan zikirle ölürsün. Camide yaşarsan camide ölürsün. Ben öyle adam biliyorum ki sanki Allah ile pazarlığı var. Ben Rabbime yalvarıyorum, ben secdede öleceğim dedi. Secdede öldü. Öyle adam biliyorum, Cuma'da öleceğim dedi. Cuma ezanında öldü, salada öldü. Camide öldü. Böyle kaç tane insanlar cemaattan biz tanıdık. Niçin? Adam bu yolda yaşadı, Mevla'da duasını kabul etti değil mi? Su destesi su yolda kırıldı. Öldüğünüz gibi dirileceksiniz. Mevla'nın huzuruna diriltildiğiniz gibi çıkarılacaksınız Allah'ın huzurunda içkili ölen sarhoş kalkacak Mevla'ın huzuruna sarhoş gelecek kumar oynayan o vaziyette zinaden o vaziyette çalgı söyleyen o vaziyette zikreden la ilahe illallah diyerek kalkacak Rabbim cümlemize nasip eylesin <Gülüyor> bir kere Cibril'e geldi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem niçin seni gamli üzüntülü görüyorum Dedi ki taalete feci riviyi kıyame kıyamet günü ümmetimin hali ne olacak onu düşünmekten keyfim kaçtı. Kafir olan ümmetini mi düşünüyorsun? La ilahe illallah ehlini. Mi? Dedi tevhid ehlini düşünüyorum. Zaten kafirlere şefaat izni verilmiyor. Müminler nasıl kurtaracağım? Dedi gel seni götüreyim beni selametin makberesine Medineye yakın yerde Seleme olanların mezarlığına geldiler. Cibrilemi sağ kanadını bir vurdu bir evelden ev, ölmüşe sağ kanadını vurması onun iyi öldüğüne delalettir bir adam çıktı nur yüzlü bembeyaz saçı sakalı la ilahe illallah rasulullah dedi kıyamet koptu zannetti mahşere kalkıyorum zannetti cibril mi kak Allah'ın izniyle deyince ölü bir kalktı zannetti mahşere kalkıyorum öyle ya dirilmek yok ya evvelce dedi ud fe hâdeke dön yerine dedi öyle olarak düştü adam üzerine kapattı toprak bir de sol kanadını vurdu bir mezara o kötüye alamet bir adam çıktı kökleri gözleri masmavi kök renkli böyle Vay haçrat ya havane korkunç suratta. Vay pişmanlığım hasretim neredesin gel? Dön yerine dedi ona da yattı üstünü kapattı. O zaman Rasulullah ne buyurdu? Yaşadığınız gibi öleceksiniz, öldüğünüz gibi dirileceksiniz. İşte burada Efendimiz teselli bulduğun için demek o la ilahe illallah diyen ümmetim kabirden de kalkarken la ilahe illallah diyecek. Subhanallah ve hamdi diyerek kalkacak inşallah. Yaburdur Rabbi, testeğüdün <Sessizlik> Allah. Yem yedeokum, feta stejibun bihamdii, ve taznun illa bizdem illa külila. Sılaq Alazim kullarım. Sizi davet ettiğim zaman kabirlerinizden kalkın diye dünyada zikret edenlerden iseniz, Subhanallah ve bihamdi diyerek davetime icabet edeceksiniz, kabirlerden çıkacaksınız ve dünyada çok az durduğunuzu sanacaksınız çünkü mahşer elli bin sene sürecek ondan sonra cennet cehennem sonsuz ve bunu gören adam dünyada bin sene yaşasa sorsan ona ne kadar durdun ya bir gün durdum ya bir saat kaldım işte ahiret budur Estaizu billahi قَالَكَمْ لَبِثْتُونَ فِي لَاللّٰهِ ey kullarım dünyada seneler sayısınca ne kadar iyileştiniz قَالُوا لَبِثْنَا diyecekler ki ya Rabbi ya bir gün durduk ya yarım gün durduk sen sayanlara sor yine biz hesabı şaşırttık hesap mı kaldı kaç sene yaşadığını sorsan adamı diyor ki bir saat durduk Mevla buyuracak bir saat durmadınız 50-60 sene 100-200 sene yaşayanlarınız oldu ama yine de ahiret ebedi olduğu için çok az kalmış oldunuz dünyada ah dünyanın azlığını bilseydiniz beş paralık ömrünüzde iki günlük zevk için Efendim beş paralık şehvet için efendim şarkı dinleyeceğim, türkü dinleyeceğim, içeceğim, kumar oynayacağım derken cehennemi boylar mıydınız? Sabrederdiniz, cenneti kazanırdınız. Madem bir saattir dünya şuraya geldiniz çıkacaksınız bir iki saat oturup gidiyorsunuz. Sıkılıyor musunuz? Elhamdülillah imanı olan burada sıkılmaz. Ve lakin şurada bir saat durdun, nasıl sabrettin? Çalgı dinlemeden? kıymet yapmadan günah işlemeden çıplak karıya bakmadan durmuyor musunuz şurada bir saat e dünyanın hepsini ne kadar yaşadın diyeceksin ki bir saat e dünyanın hepsi bak bu yaşa gelen bir saat gibi gelmedi ona e son nefes aynı böyle bir anda gelecek ya şurada bir sabretsek de şu cenneti hak edecek ne olurdu bize durmuyoruz rahat bir karı koca oturuyorlar televizyon başında program seyrederken kadına bir sancı girdi ya adam bana bir şeyler oluyor adam hemen televizyonu kapattı oturdu karnın başına yasin okuyor demek yasin bilenlerden iliyor herkes bir şey okuyacak bir şey bilmez ondan sonra e diyorum bunlara ki siz niye televizyon çalarken cenaze orada ölmesine razı olmuyorsunuz da kapatıyorsunuz e hoca olur mu ya melek girmez rahmet meleği girmez bir e, televizyonu kapatalım da adam rahat ölsün değil mi peki bu ölecek adama yaramazsa diriye yarar mı bu işte bak aniden ölebilirsin bu sana yaramıyor demek ya öyleyse cenazenin yanında da çal yoksa canlıyken de bunu çalma bu şarkıları ya bu pis filmleri neyse kadın bir rahat nefes aldı o oh, adam dedi ya geçti dedi ne herhalde kas sıkışması yaptı aç şu televizyonu ya film nerede kalmıştı bakalım bir daha açtırdı o arada kadın gitti adamı haberi yok film bitti hanım nasılsın ya aa bir de baktı çıktı yok buz kesmiş canı çıktı adamı haberi yok bak 5 dakika sabredemedi Yasinle ölecekti gitti yine televizyonla öldü ya bu olur mu sabret ya sabret içki İş, içme kumar oynama zina etme ne olacak ya 5 paralık keyiftir bu ya bir an gider dünya bir an gibi biter işte adam 45 sene sahnelerde ne oldu şimdi mezarda ne cevap verecek hesabını Allah'a verecek hiç alakadar etmez Herkes kendi hesabını hazırlasın diyorum ben. Kimsenin hesabını yapın demiyorum size. Ben ne bileyim kimin hesabını. Kendi hesabımı biliyor muyum? Ben ölsem diyebilir misiniz ki vallahi bu hoca cennetli gidi. Diyemezsiniz. Ne biliyorsunuz benim cennetlik olduğumu ya. Ama son nefeste şehadet getiren tevhid okuyan, buyurun Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü enne muhammedin ardu ve resim buna bir müjde vardır Men kâne âkhirû kelami la ilahe illallah tegelel cennet son sözü tevhid olan cennete girdi bu bize nasip olur inşallah ama adam sabah sağlam bakıyorsun öldü, şehadet getirmedi yandakiler bir şey duymadı bu adama ne diyeceksin? bu garanti cehenneme gitti diyebilir misin? diyemezsin çünkü hali hayatında imanlı imanlıydıysa ben inanıyorum Allah'a Kur'an'a diyorsa helala inanıyorsa harama inanıyorsa bu çalgı haramdır efendim işki haramdır fuhuş haramdır ama ben nefsime malik olamıyorum günaha düşmüşüm Allah affetsin derse ehli sünnete göre buna kafir diyebilir misiniz? diyemezsiniz cehenneme gitti diyebilir misiniz? vallahi Allah seni affetmez diyebilir misiniz? diyemezsiniz bak iki tane hadis-i şerif okuyayım size birisi Bukhari sapasağlam hadis Deni İsrail'de bir fahişe kadın var idi, ömrü fuhuşla geçmiş fakat imanı var, Helal inanır, Haram inanır, bu kötü yol kadınların çoğunda iman var. Allah bizi kurtarsın diyorlar yani, düşmüşler günaha, şimdi bunlara gavur denmez, inanan Müslümandır. Ne kadar günah varsa tövbe ederse af olması ümit edilir, ahirete imanını kurtarıp giderse şefaat yetişebilir ya da cehenneme gitse yine de imanını kurtarınca ne olur? Sonunda çıkıp cennete gider değil mi? kadar imanı olan cennete gider Bu kadın çölde gezerken bir köpek gördü Baktı ki köpek o kadar susamış kuyunun başına gelmiş Kuyuya ulaşamıyor su çekip çıkaramıyor Onun için dilini dışarı çıkartmış böyle Ciğerleri parelenmiş Ayaklarından toprağı eşeliyor toprağın dibindeki nemliğe serinliğe dilini yaymış böyle ki Dilini dibine sürerek toprağın altı serin ya Islatacak dilini göya hayvan Ölecek suzurlukta bu kadın baktı ki bu, bu köpek susamış. Kova yok, bir şey yok. Nasıl su çıkaracağım? Ayakkabısına bağladı şeyi, bir ipliği sarkıttı ayakkabıyı kuyuya çekti birkaç defa. Hiç işte ayakkabı ne kadar su tutuyorsa köpeği su vardı, içirdi, suya kandırdı. Feşekerallahu leha ve gaferallahu leha. Allah o kadına teşekkür etti ve onu affetti. Hadi bakalım şimdi de ki ya bu da nasıl af oldu böyle ya bunu da kim affetti ya sana mı soracak Allah kulunu affederken ya لَا اُسْلَلَا مَا اَفْعَلْهُمْ yaptığından sorulmayan bir Allah'tır Celle biz sorulacağız ona bir şey soramayız o yapar imanı olanı bir bahaneyle ne yapabilir, affedebilir mi? edebilir ama imanını kurtaramayanı affetmeyeceğini ne yaptı? haber verdi Kur'an'da اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرَهْا يُشْرَكَ bihi. Allah kendine şirk koşulmasını affetmez ortak koşarsa helalı haram der, harama helal der şerahatı inkar eder 20. asrda şerahat olur mu? He, şerahata düşmanlık eder bu Kuran'ın ahatini inkar etmiş olur onlar affetmeyeceği kesin namaz da kılsa ap olmaz, haca da gitse ap olmaz ve yeğfiru mâdûne zâli kelimûn yeşâ şirkin dışındaki günahları dilediği için bağışlar dilediği için dilemese cehennemde azap eder çıkarır sonra cennete sokar dilerse azap da etmeden affedebilir mi? edebilir çünkü şirkin dışında bu imanını kurtarırsa dilediği için af var bu hat-ı nisa suresi bir adam birisine vaaz ediyor ya içki içme kumar oynamaz zina etme haramdır şudur budur bu adam da düşmez kalkmaz bir allah celle kultüşer. kul düşer o On, ona vaaz ediyor yine diyor yapma etme haram işliyorsun günah işliyorsun o yine diyor ya biliyorum haramdır günahtır inanıyorum allahı mafeder inşallah şudur budur üçüncü seferinde o ona vaz eden dedi ki vallahi dedi Allah seni affetmeyecek dedi bak işte. bir de yemin etti Allah'a ki Allah seni affetmeyecek peki bu adamın ne biliyorsun nasıl ölecek son nefesi nasıl bitecek belki tevbe edecek yola gelecek veya Allah'ın affı tecelli eder çünkü bu adamın imanı var helala inanıyor harama inanıyor e şimdi sen bu adama vallahi seni affetmeyecek Rabbimiz buna bir gazap etti bu lafı diyene zamanın peygamberine vahyetti ki o kuluma söyle ki benim rahmetimi o mu taksim ediyor istediğimi affederim istediğimi azap edelim yegfiru <gülüyor> limen yeşâ yu'azibu men Kur'an'da kaç yerde git. Dilediğine dilediğini affeder dilediğini azap eder ve bir de ne buyurdu o kulumu bunun inadına affedeceğim bu benim affımı kısıtlayanı da azabat düşüreceğim hadi bakalım ne yapacaksın Niye sen yemin ediyorsun Allah'ın adına, seni affetmez? Ne biliyorsun affetmez? İmanı olan affeder, kafir bile ölmeden iman etse affeder. Ancak ahireti görüp inanırsa kabul değil. Hayatında, sağlığında iman ederse kabuldür. Ona göre şimdi bu adam cehenneme gitti, bu adam cennete gitti garanti bir şey konuşamayız, yaşadığınız gibi öleceksiniz burası bize bir ölçü veriyor madem bu yolda yaşıyoruz elhamdülillah İnşallah ümidimiz biz bu yolda öleceğiz inşallah ama bakıyorsun adam içki kumar faiz fuhuş tabi ona da kötü yolda ölmek ekseri böyle oluyor yani yaşadığınız gibi öleceksiniz bu bir latifedir birisi Bektaşin'in oturmuş yolun kenarında gelen geçene bakıyor bir de baktı bir cenaze geçiyor dedi ki ''Bu ölen kimdir ya?'' dedi, ''Hayrolla?'' dediler ki, ''Bu tamburi bilmem ne efendi.'' dediler, yani tamburcuymuş, tambur çalanı. ''İyi'' dedi, peşinden bir cenaze daha, ''Bu kim?'' dedi, dediler ki, ''Bu da neyzen bilmem ne efendi.'' Bazıda üçü beşi bir günde gidiyor bunların, ''Neyciymiş o da.'' ''Ney çalana, neyzen'' diyorlar. Bir daha bir cenaze gidiyor, dedi, ''Bu kim?'' dediler, Odi bilmem ne efendi, o da utçuymuş.'' pektaşi şey dedi desene bu gece cehennemde cümbüş var şimdi adam ne diyor biliyor musun dikkat edin söze kimin cennete kimin cehenneme gideceğine ben garanti veremiyorum ben demiyorum size işte ki şu adam cehenneme gitti böyle bir şey dedin mi demedim ama ben şuna kızıyorum bizim bu millet bunlara niye özeniyor bezeniyor benziyor adam diyor ki bu artistler diyor bu şarkıcılar diyor hep cehenneme gidiyorsa diyor cehennemde alem var ben de gideyim diyor ya ben bu adamları duydum ya şimdi bu lafı söyleyende zerre kadar iman kalır mı? bir adam cehenneme inansa ki Allah'ın azabı var ateşi yakıyor hiç der mi ki bu adam gidiyorsa ben de gideyim ondan cehennem e bu adamda demek iman yok ki cehennemi göze almış inansa ateşe gider mi ya? bu ne demek? İnsan der ki imanını kurtardıysa Allah taksiratını affetsin Allah mahvuret etsin imanını kurtardıysa kayıt koyacak çünkü bilmiyorsun ki adam imanını mı gitti imansı mı gitti ne bilelim ama kelime-i şehadetle ölür, namazda ölür, zikirde ölür, kuranda ölür o zaman anlarız ki imanla ölmüş son nefesine bakarız ama baktık ki bir emare yok o zaman ne deriz imanını kurtardıysa Allah taksiratını affetsin denir mi? denir ama imanını kurtaramadıysa dua edilir mi? Edilmez. Ama madem bilmeyiz, bilmediğimiz için ne deriz? İmanını kurtardıysa Allah bağışlasın. Tamam. Ama sen de, o cehenneme gidiyorsa ben de gideyim ya. E bu denir mi ya? Bak Allah ne buyur? Estaizu billah. Ve minennâsimin yeşteri lehvel hudîthil yubidli a'rbînillâhi bgayr ilmin <gülüyor> ve ettekizhâ hüzvâ. Hüla muhin. Lokman Suresi'nin baş sayfasında. İnsanlardan öyleleri var ki lehvel hadisi satın alırlar. Lehvel hadisdir. Tefsiri sahabeden dinleyelim, öğrenelim. İbn Abbas ve İbn Mesud iki büyük sahabe müfessirler yemin ediyorlar. Nesefi tefsirinde de geçiyor ki bu lehvelden maksat çalgıdır. Çalgı türkü aletlerini satın alırlar ki bilgisizce insanları benim yolumdan sapınlar. Öyle ya çalgıyla türküyle uğraşan adam zikredebilir mi? İbadet edebilir mi? Kur'an okuyabilir mi? Bir yok. Millet meşgul olsun, onlarla oyalansın, Allah'ın yolundan çıksın. Allah'ın dinini alaya alsın. İşte bunlar için ne vardır? Alçak edici bir azap vardır Allah buyuruyor. Bu ayet çalgı türgüyü nehyediyor. <gülüyor> es Benim dostlarım çalgı çalınan mecliste oturmazlar Allah buyuruyor. Bu da Furkan suresinin son sayfasındadır. İkisinin de adresini verdim. Ondan sonra hadis istimaul <gülüyor> Çalgı aletlerini dinlemek günahtır işin derin kulağında yatıyor. Tuvalete kadar televizyon koyun. Nere girse çalgıyla. O araba çalgı, otobüse bin çalgı, uç arabın zurna. Cık. Ya öyle la Ya öleceksin la. bir gün ya. Zikirlen ölelim bu çalgıyla öldürmeyin bizi ya. Çalgı çalmadan mecliste oturmak fasıklıktır. Yani yoldan çıkmak Çalgıdan lezzet almak küfürdür. Küfrün iki manası var. İyi anlayın Eğer haram olduğuna inanıp da Nefsine uyup da dinliyorsa, söylüyorsa kafir olmaz. Ama küfranı nimette bulunmuş olur. Yani Allah'ın verdiği kulak nimetini ne nankörlük etmiş olur. Çünkü bu kulağın içi verdi. Kulağın dinle, ayet hadis dinle, dünya ahiretine yararlı şeyler dinle diye verdi. Sen kalktın baltayı taşa vurdun, köllettin. Kulağını nereye kullandın, gıybet dedikodu şarkı türkiye. O zaman ne oldu Allah'ın nimetini tepti. İkinci mana nedir? derse ki müzik ruhun gıdasıdır tövbe Rabbi alemin o zaman hepten dinden imandan olur Niçin? çünkü hadis-i şeriflerde buyuruyor ruhun gıdası Allah'ın zikridir ve Kuran okumaktır kalbin cilası şifası zikrullahtır müzik ruhun nesidir belasıdır aslında insanda iki kuvvet vardır birisi nefis birisi ruh nefis neyi emreder kötülüğü emreder ruh neyi emreder İyiyi emreder ruh alemi emirdendir A manevi alemdendir. Arşın nurundan mayası atılmıştır. Şimdi bir insanın nefsi ne ister? Şarkı türkü ister. Ruhu ne ister? Kur'an'ı zikri ister. Ama bizim millet çeşibeş olmuş. Nefis ne istiyor? Ruhu ne istiyor? Birbirine karıştırmış. Onun için can istediği şey ne diyor? Ruhum hoşlanıyor diyor. Halbuki onun nefsi hoşlanıyor ondan. Ruhu azap çekiyor. Ruhu azap çekiyor. Ruh haramdan lezzet almaz. Çünkü ruh manevi alemden gelmiştir. O nefistir o, ondan lezzet alan. Dikkat edelim, ağzımızdan çıkanı kulağımız duysun ya. Haramdan insan lezzet alır. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bir insan çalgı söylemeye başladığı zaman şeytan gelir, bir sağ omuzundan ayağını uzatır, bir de sol omuzundan. Başlar, o çalgı söyledikçe şeytan onu tebiştirme hoşluk verme, onu böyle... Yatma, adam diskotekte sabaha kadar tepiniyor, ben on dakika onlar gibi bacak vursam orta, bir hafta hasta yatarım ya. Adam sabaha kadar nasıl, hangi kuvvetle burada oynuyor ya? İşte şeytan onunla beraber, ona öyle hava veriyor, Desen ona iki rekat namaz kıl, ay romantizman var, ayağım ağrıyor, başım ağrıyor, şöyle ağrıyor. Bırak. İki rekat kılmaz, iki saat oynar, horon eder, köpek atar. İşte bu, şeytanın maskaralığındandır. Başka bir şey değil. Çıkıyorlar o sahnelerde aygırat gibi Görüyorsunuz oydan o yana O yandan o yana şey gibi koşturuyorlar İki rekat namaz secde yapmıyor O adam Susmadan şeytan onu bırakmaz Bir hadis-i şerifte buyurdu Sallallahu aleyhi ve sellem Le'en yemteliye adikum kayhen Hayrullahu minen yemteliye şi'ra Sizin birinizin Karnı, midesi, bağırsakları Şarkı türküyle dolacağına Kanla, irinle dolsun Daha iyidir bu da hadis-i şerif Onun için dikkat edelim Haramlardan ele tek çekelim İşte gidişat İşte ölenlere gidiyor Herkesin sonunu Rabbim bize gösteriyor Bakın Ne halde ölü, ölüyorlar Nere gidiyorlar he? Ahirete gidiş var Mevla çıkış var, Muhasebe var muhakeme var Boşu boşuna yaşamayalım Ben istediğimi yaparım yaparım kim karışır demeyelim Allah karışır sana Celle Seni yaradan karışır sana melekleri yollar sana canını alır sonra Ya dersen ki ben canımı manımı vermiyorum sizi mahkemeye veriyorum be ne biçim bana saldırdınız bir taneniz canını kurtarırsanız meleklerden o zaman gelsin bana dimona yiğit adamsın be sen merdi adamsın istediğin günahı yap ona fetva veririm ben nicün ölümden yırttığı için ama madem gergez o musallaya yatıyor Ha, o zaman sırtı yere geliyor kimse Allah'la harp etmesin. kimse peygambere isyan etmesin kimse şeriatı inkar etmesin işte o musallada görüşürüz ahirette de görüşeceğiz evet efendim kardeşlerim televizyonlar, İslami radyolar çalgı türkülü müzikler yayınlıyorlar fetva verilir mi? verilmez ancak def def çalmak hakkında da pek müsaade yoktur velakin düğünde sallallahu aleyhi ve sellem def çalmaya müsaade etmiş. geri kalan yerde müsaade yoktur sazlar, cazlar, zurnalar, ne, neyler, belekler müsaade yok bu şekilde İslamiyim deyip de efendim çalgı türgü çalanlara helal diyebilir miyiz? diyemeyiz fetva verebilir miyiz? veremeyiz yok ayetler, hadisler ortada Bunlar nereden aldılar bu fetvayı? i̇şkembe Kübra'dan E hocam hani millet böyle istiyor biz de onları oynatıyoruz İyi Olur mu yahu? Sürüye uyulur mu ya Birkaç müslüman var Çalgı türkü dinlemeyen onları da bu müslüman kanallar zurnacı yaptı Tamam Milletin ocağını yaktı Ne işin var senin zikir var iken, Kur'an var iken Bir şiir söyleyen var idi Meş çok büyük şahredi Hz. Ömer ziyarete geldi müslüman olmuş Hz. Ömer dedi o hala şiir söylüyor musun Hz. Kur'an geldikten sonra dedi hiç şiir söylenir kalktı mübarek Hazreti Ömer alnından öptü ne mübarek adamsın sen dedi ya Kur'an var aramızda ya Kur'an okuyalım Kur'an dinleyelim kasidelere e, müsaade edilir haram denmez mevlit müsaade edilir yasak değil İlahilere müsaade edilir, yasak değildir. Ancak sazla, cazla, tavullan, zurnayla caiz olduk. Ahireti hatırlatan, maneviyat taşıyan, tefekküre davet eden bunlara müsaade vardır. Fakat bizim nakşi tarikatimizde biz bunlara olmuyoruz. Bizim tarikatimizde meşgul olmuyoruz. Bazı tarikatlerde e, bu şekilde okurlar. E, Mevlid Resulullah'ın medyesidir. Onu nameyle okumak caizdir. Resulullah Ahmet etmekte büyük fazilet var cevap var ama onu Kur'an hatm koymak, hatm Kur'an'ı bırakıp sade onu okumak ve o dini ondan ibaret bilmek namazı abdest her şeyi bırakmak bir mevlüt okumak, dinim tamam oldu zannetmek bunlar yanlıştır anladınız değil mi? yoksa peygamber Ahmet etmek büyük fazilettir sallallahu aleyhi ve sellem ama sonradan mevlüt ne oldu? mevlüt anların para tuzağı oldu onun için yazan, Mevlüdü yazan Çelebi Hazretleri Evliyaullah'tan birisine görüldü, rüyada vefatına sonra ne dedi? Ben bir şeydim arkamdan bunu böyle yapacaklar yakardım onu dedi. Ama şimdi ne oldu? E artık bir meta oldu, bir geçim aracı oldu. Bu doğru olmadı bu, bu doğru olmadı ama biz e, maneviyat taşıyan, ilim marifet taşıyan, ayet hadisten alınan bu gibi kafiyeli sözleri, kaside şiirleri kabul ederiz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da sahabenin şairleri vardı. Hasan ibn Sabit gibi, radıyallahu Abdullah ibn Rahaha gibi, radıyallahu anh. Ne derdi onlara? Kafirlerin aleyhine şiir söyle. Çünkü kafirler şiir söylüyor. Sen de kafirlere aleyhine şiir söyle. Camide böyle kürsü yaptırdı. Ravza-i bir kürsü yaptırdı. Ha Hasan ibn Sabiti onun üzerine çıkarırdı. O kürsüye oku derdi şiirlerini. Kimin aleyhinde? Mekke müşriklerinin aleyhinde, Ebu Cehl'ün aleyhinde. Ya Hasan, ejib al Ey Hasan, benim tarafımdan cevap ver kafirlere, Ben şiir söylemiyorum. Sen benim yerime söyle onları yık. Allah'ın ve bi ruhul kudus. Ya Rabbi Cebrail'le yardım et ona. Destekle onu sen ya Rabbi derdi. Ağzını dilini aç ya Rabbi derdi. Hazreti Hasan bir hicve derdi. Kafirleri giyir, kafirleri olur. Bu İslamidir, bunları biz kabul ederiz. Ama çalgı aletleriyle olanı kabul edemeyiz. Buna bir yok. Gidişat, sevkiyat, ahiretedir, Rabbimiz'edir. Tek tek gidiyoruz. Her gün bu kadar insanları Rabbimize uğurluyoruz, yolculuyoruz. Biz de peşlerinden yolcuyuz. Allah ak akıbetlerimizi celle celle, Hayır eyle ya. Amin. Estaizu billah. Kalla yitabele ve didderak ya kiyle men uraak ve zanne enne ulfiraak vel يا ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهلية مطى أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من من يمنع ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه قَادِرٍ عَلَى اَيْ يُحْيَيَ الْمَوْتَى سُبْحَانَكَ اللّٰهُمْ وَبَلَى Kullan gittiğiniz yol değil dünyayı seviyorsunuz ahireti terk ediyorsunuz ama can boğaza geldiği zaman doktorlar, hocalar başında toplanıp buna kim ilaç yapacak dendiği zaman Eğer ruhu temiz ise melekler yarışır kapışır hangimiz alacağız diye. Ezel Allah'ın yanında yanında ilemin gelir, Sakana Düna açar cennet manzaralarını gösterir. Esselamu aleyke ya veli Allah. Ey Allah'ın dostu sana selam olsun. İnna Allahu yekselam. Allah sana selam söylüyor. Ve yebşuru bil cennet seni cennetle müjdeliyor. Bunu dediği zaman o der ki ''Rabbimden bana bu müjdeyi getiren elçiye bir hediyem olsun ama benim canımdan çok sevdiğim bir şey yoktur canım feda olsun'' der onun ruhu yağdan kıl çeker gibi çıkar da anlamaz Allah'ın düşmanına geldiği zaman ''Ey Allah'ın düşmanı sana Allah'ın laneti olsun'' Allah seni cehennemle müjdeliyor sol kanadını açar cehennem manzaralarını gösterdiği zaman ''Nereye götürüyorsunuz beni?'' bas bas bağırır ama iş işten geçer o pis ruhu almamak için melekler kaçınır birbirine derler ki bu pis ruhu, bu leşi, bu murdarı kim alacak o der ki benim elimi bulaştırma, o der ki benim elimi bulaştırma o ölen artık dünyadan ayrılıyorum anladığı zaman ölüm döşeğinde sevgili dünyadan, eşten, dosttan bir daha uğramamak üzere ey gidi insan şu caddelere bir daha gezmeyecek, sokaklara bir daha gelmeyecek, evini çoluğun çocuğun görmeyecek. Onun için ulema buyurur ki cenazeyi hemen mezara götürmeli, acele etmeli, defnetmek için. Neden? İyi adamsa o kurtulur dünyadan doğru cennete gider, kötü adamsa dünya kurtulur ondan, siz kurtulursunuz ondan, leşi çabuk gider. Rengane cimadı Ali ki kötü bir adamdıysa. Kalet diyanları bu ne biha. Terki vay bu cenazenin haline. Nereye götürüyorsunuz bunu? Cehennem çukuruna mı götürüyorsunuz ya? Yesma suti kullu şeyin lil Onun sesini her şey duyar. Kökler, yerler duyar. Bir tek insan duymaz. Çünkü insan duysa o cenazeyi taşıyanlar da bayılır. Onlar da düşer. Cenaze ortada kalır kayba iman edeceksin Resulullah duydu bunları haber verdi mezarlarda in imin atlar kaçıyor eşekler kaçıyor mezarlarda hayvanlar yaşamıyor orada azap edilenlerin inlemesini duyuyor da insanlar mezarın üstüne oturmuş sigara dumanlıyor çalgı dinliyor teyip dinliyor mezarlıkta niçin duymuyor kayba iman edeceksin hayvan duyan insan duymuyor işte mezara girdiği zaman Ey ya bayanız o topraklar, o mezar her gün bağırıyor. Şimdi kimse duymuyor. İnnel ardaletün adi kulle yeminse birine mera. Ya beni adamakulu ışrabu meşteyetim. Fırat Allah ile akulun nelpu mekum şuhumekum. Her gün her gün yetmiş kere sesleniyor. Ey insanlar, şimdi yiyin için canınız ne istiyorsa, ama yarın ben de sizi yiyeceğim, etlerinizi, yağlarınızı, damarlarınızı yiyeceğim. Yerin için yer demişler, insan yer, değil mi? Onun için, kısmetindir gezdiren yer yer seni, akıbet bir gün olur yer, yer seni. Bir dolaşırsın dünyayı ama bir gün o yer seni yer. efendi kardeşim, kabir bağırıyor, ve ene hurbeti, ve ene beytül vahşeti, ve ene beytüttirabi, ve ene beytüddud. Ben yalnızlık eviyim, ben ıssızlık eviyim, ben toprak eviyim, ben kurtların, yılan çıyanların eviyim İneceksin oraya Hesabını ona göre yap Rasulullah haber verdi sallallahu aleyhi ve sellem Kabirde neler olacak? Mezara konacak Ruh girecek Belden ukarı canlanacak, belden aşağıda hayat yok Münker Nekir'e cevap vermek için iki melek gelecek Mevla tarafından, hoca yukarıdan telkın veriyor Ey felan oğlu felan! اِذَا عَجَاءَكَ الْمَلَكَانِ الْاَزْرَقَانِ الْاَوْحَشَانِ Şimdi sana gözleri çimşek gibi çakan, tüyleri uzunluktan yerden sarkan çok vahşi, korkunç, Birinin adı Münker demek hiç görülmemiş. Birinin adı Nekir demek hiç eşi rastlanmamış. O kadar korkunç ki o korku filmlerini seyredenlere söyleyin. Ta hiç öyle bir şey görmemişler. Bak o korku filmlerini seyredenler. Bak aşağıda ne görecekler. Rahman Teala tarafından iki melek gelecek. La <gülüyor> Rabbinin yardımınla onlardan korkma diyor hoca yukarıdan. Ölü de aşağıdan diyor ki erkek sen gel desen sen korkma hey gidi hoca efendi hoca efendinin derdi zarf zarf şişkin mi gelecek zayıf mı gelecek mezarlık dağılırken zarf gelir zarf hocalara o zarfa bakıyor şişkin mi gelecek zayıf mı gelecek zaten ölüden belli ölü eğer kelleliyse ense kulak yerden yerindeyse salahı uzun okunur Hatim dua uzun yapılır. Ondan sonra telkin böyle güzel yapılır. Ondan sonra cennete bilet kesilir. He Arapça işte, ruhunu cennete ala da ferahna keyle kabr sırahatni yevmü'müzdade ile deresnale ile makam-ı cennet değil. Ey git o deven. Tilki mağaraya sığmamış kuyruğunu çemberge bağlamış. Sen cennete gittin de alemi de yolluyorsun. yolla bakalım. Mevla onun ameline bakacak. Senin duana bakmayacak. Herkes ameliyle çukuruna inecek. Tamam mı kardeşim? korkma. Dünyada Allah'tan kork ki mezarda melekten korkma. dünyada Allah'tan korkmasan orada öyle bir korkacaksın ki hiç korkun geçmedi. Hazreti Ömer gibi oldu korkma Allah'a. Mezara indi mükenne nekir gel. Başladılar şu hallere. Men raddu kemmen men men Hazreti Ömer dedi ki: Siz nereden geliyorsunuz? Bize konuştururlar mı öyle? Hazreti Ömer evinde gibi rahat. ''Nereden geliyorsunuz?'' dedi. ''Meleklerden geliyorsunuz, arştan geliyoruz. Peki siz o kadar uzaktan geldiniz, Rabbinizi unutmadınız da ben daha dünyadan hikmet ve yerden aşağı indim.'' dedi. ''Rabbim onu muyum?'' Ne biçim soru soruyorsunuz? ''Bir daha Müslümanlara, eli Sünnet insanlara'' dedi. ''Sert vaziyette korkunç, kılıkta gelmeyin bakayım'' dedi. ''Hah, Hz. Ömer olursan işte böyle, Allah'tan korkarsan, melekten korkmazsın.'' Tamam. Beyazıt Bestami vefat etti. Men Rabbuke dedi melekler Rabbin kimdir? Dedi ben Rabbim Allah'tır desem neye yarar? Ona sorun dedi. Kulum diyor mu bana? O zaman nida geldi. O bizim en büyük kulumuz. Ona dokunmayın. Muhyiddin İbn Arabi radıyallahu Allah'ın vefat etti. Melekler geldi. Ne cevap verin? Biz bizimle bizdeydik. Biz bizimle bize geldik. Biz bizimle bizdeyken bizi bizden mi sorarlar? yani diyor ki Rabbimizle yaşadık, Rabbimizle öldük kabirde de Mevla ile beraberiz yani bize Rabbimizi nasıl soruyorsunuz Ya bir molla ölmüş idi Arapça okurken, sarf naif okurken melekler men rabbuke dediler o da dedi ki men mukaddem haberdir rabbuke muhakkar müftedadır melekler şaşırdı anlamadık ya Rabbi bu bir cevap veriyor ama ne diyor bir şey anlamadık Mevla burdur ki o talebeydi hocası ona soru sorarken böyle cevap verirdi tefsiri çözmek için, Kur'an'ımı anlamak için kaideler koydular, Nahiv dersi okuyordu zannediyor size terkip soruyorsunuz ona öyle cevap veriyor size kabul ettim onu tamamdır sizde anlamasanız da tamamdır tefsir okuyor çünkü hadis okuyor Kur'an medresesinde okuyor pesmelesiz kitapları harvin teorilerini, Yunan'ın maşattaşını okumuyor ki o tabi cevabını verir onun cevabı kabul değil mi? Ya, İbrahim Nesefi Hazretleri vefat etti. Melekler geldi et, cevap verecek dedi ki düz yazıyla mı cevap vereyim, şiir mi söyleyeyim? Hay mübarek be! Konferans mı veriyorsun? Dediler şiir söyle ya bir de senden duyalamış. Böyle de bir cevap duymadı. Bak bu beytleri mezarda okudu ya. Bunu mana aleminde görenler artık Rabbi Allahü la ilahe sivahu ve nebiyyü muhammedun ve mustafahu sallallahu aleyhi ve sellem. <Sessizlik> وَدِينِيَ الْإِسْلَامُ وَفِعْل۪ي ذَم۪يمُ اَسْأَلُوا اللّٰهَ ve وَعَطَاهُ Rabbim Allah'tır ondan başka ilah yok. Peygamberim Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Dinim Müslümandır ama amellerim bozuktur dedi. Allah'ın affını bakşişini istiyorum. Bu adam affolmaz mı ya? Dünyada nasıl yaşatlar, bak mezarda rahat ettiler. Rasulullah Efendimizin sureti gelecek. Bu adamı tanıyor musun diyecek. Gördüğü gibi mümin, iman üzere ölen. Tanımaz mıyım o benim peygamberim. Ömrüm onun sünneti üzere yaşadım. Ha. O zaman kabri cennet bahçesi olacak. Gözü gördüğü kadar geniş olacak. İdama ta hadukum uridallay mak'aduhu bil ghadati vel ashi. İn kana min ehli'l cennet fe cennet, in kana min ehli'n nar fe min ehli'n bu hadis. Dileriniz öldüğü zaman, mezara konduğu zaman ona gideceği makamı gösterilir. Sabah akşam arz edilir. Cennet el ise cennette, cehennem el ise cehennemde. Yani cennete gidecek ama sabah akşam kabrinde ne gösteriliyor? Cennet manzaraları ki dirilince buraya gideceksin diye. O da sabırsızlanıyor ki ne zaman kıyamet kopacak da cennete gideceğim ya? Ama öte tarafı Ne audzubillah, peygamberi görüp de o zaman münafık kafir, he? İnsanlar bunun hakkında bir şeyler derlerdi. Ya ben tam bilemiyorum. Kimdi bu? Neydi bu? La de devela taleite. Sen ne peygamber tanıdın, ne şahade okudun? Seni gidi kafir zındık diyecekler. Kabre ateş dolacak. Öyle bir sıkışacak, kimle geçecek. Tövbe et. Allah'a dön. Aha işte mezara gidiyoruz. Kabir önümüz. Ölen oraya gidiyor. Bir sokuyor adamı, bir dişliyor adamı, nasıl bağırttırıyor. Efendim kardeşlerim bu haberler haktır ve gerçektir. Ahmet Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem haberleri. Habibim o ölen bana geliyor, beden iskelettir, çürüyor ama ruh çürümüyor, yok olmuyor. Ya cennet bahçesindeki, diyor ya cehennep çukuruna gidiyor. Namaz kılmaz baştan buyuruyor. فَلَا سَدَّكَ فَلَا سَلَّهُ eğer ki dünyada inanmadıysa benim Kur'an'ıma, dinime, şeriatıma pekinden de böyle namaz da kılmadıysa bakın duyun ki namazsızlık yasızlıktan sonra gelir bak böyle inanmadı namaz kılmadı Allah Allah ve yalanladı yüz çevirdi hem dini yalanladı aslı yoktur dedi asları yoktur dedi hem de haktan şeruattan yüz çevirdi Sonra da ne yaptı? Müslümanlarla alay etti, sakallı görse, sarıklı görce, cübbeli çallı, bir İslam nişanını görse, bir Müslüman alameti görse Vay gericiler, vay yobazlar nereden türediniz, kestik kestik bitiremedik, çuzdur budur böyle laflarla Müslümanlara hakaret etti ve bir ile alay etti ve peşinden de çoluk çocuğunu evine giderken böbürlene böbürlene şişe gitti diyor. Aynı Kur'an tarif ediyor. Kelli böyle. Çoluk çocuğuna da diyor ki ben bugün bir gericiyle kafa buldum, bir yobazla alay ettim. Bu şeriatçılar var ya bunlar. Ha, öyle mi? Bak Rabbimiz ne Evlale Evlâleke fevle, fümme evlâleke fevle. Ey inanmayan, namaz kılmayan, benim şeriatımı yalanlayan, benim şeriat ehliyle alay eden, kendini beğenim ki insan, helak olasın, kahrolasın diyor. Fümme evlâleke fevle. Seni yaratan sana beddua ediyor senin yerin cehennem olmayacak da neresi olacak tekrar diyor şerdir sana dünyada yaşadığın hayat hayır değildir sana dünya senin olsa şerdir sana aleyhine yaşıyorsun ey insan çünkü Rabbini tanımıyorsun sen helak olasın kahrolasın peşinden de bir insan ki boş bırakılacağını tanıyor insan Babasının sülbünden anasının göğüs kemiklerinden atılan bir meni değil miydi? Bir damla su değil miydi? Sonra donuk kan pıktıkan olmadı mı? Sonra bir çiğnemet olmadı mı? Sonra ona bizi iskeletini yaratmadı mı? Sonra etle deriyi ona elbise gibi giydirmedi mi? Sonra 120 günlük olacağı ona ruh üflemedi mi? Onu canlandırmadı mı? Onu yaratıp anasının karnında onu evlenmedi Kulak içine dışına bu kadar organ bu kadar zanimetle donatmalı. Bir aynı sudan erkekle letişiyi ayrı ayrı yaratmadı mı? E Peki bunlara inanıyorsunuz da. Bunları yapan Allah sizi öldürecek tekrar diriltecek diye buna inanmıyor musunuz? Mevla buyuruyor ki bu Allah ölüleri diriltmeye kadir değil midir? Bir damla yaradan yaşatan öldüren ona kalk deyip de kaldıramayacak ha. Ona göre... Hesabınızı yapın. Hasibu enfusakum ve zinu Allah'ın melekleri sizi siz nefsinizi hesaba çekin. Yarın Allah'ın terazinde tartılmadan bugün kendinizi tartın. Tartın deyince gidin tartılın. Oo 100 kilo geldim. Ulan iyi ya vaziyeti. he? Yutabir racul Allah bir adam gelecek. Yemiş, içmiş, şişmiş, oooo! Kaç yüz kilo Allah'ın dinde teraziye konacak, sivrisineğin kanadı kadar gelmeyecek. Çünkü orada et, kemik tartılmıyor. İman, amel, takva tartılıyor. Ölüm ibret olsun, Kâb-ı Biz olarak ölüm size yeter Resulullah buyuruyor. Ölümden ibret almayan daha bir şeyden ibret almaz. İnşallah vazlanırız, dersleniriz, öğütleniriz, tevbe ederiz, bu yola döneriz, bir daha terk etmeyiz. Allah'ın dostlarından ayrılmayız. Düşmanlarını sevmeyiz. Evet, el-meru'me amene habbe kişi sevdiğiyle beraberdir. Alimleri, salihleri, velileri seversek inşallah cennette beraberiz. Kafirleri, münafıkları, fasıkları severecek. Allah orada cehennemde bir olmak var. Tedbirimizi alalım. İnşallah imanımızı Rabbimize emanet edelim ve bu milleti de bu cemaatlere, bu sohbetlere davet edelim zira Bakın bu kadar insan kahvelerde, meyhanelerde, kumarhanelerde bu gece saatlerinde ömür tüketiyor. Ve bunlar hiç ölüm, haber, mahşer bu haberler, haber? Siz yaşıyor. Siz bunlardan birini getirseniz, bir sohbet dinletseniz, onun iddia ne vesile olsanız sizi de Rabbim kurtarır inşallah. 4 geldi hoca efendi biz bundan evvel kumarhanede çalışıyorduk sohbete geldik kumarhaneden çıktık şimdi daha tevbe ettik namaza başladık elhamdülillah yetmez mi bize ki bir sohbette 3-4 kişi kumarı bıraksa ben daha ne istiyorum Allah'tan siz de aynısınız mesulsünüz önümüzde kabir var mahşer var kabirde sorulacaksınız iyiliği emrettin mi kötülükten ne ettin mi sırat göbrüsünde 7 karakolda tutuklanacaksınız İkisinde sorulacaksınız dine davet ettin mi iyiliği emrettin mi kötülükten ney mi ben vazifeliyim, siz de vazifelisiniz. Hepiniz çobansınız, çoluk çocuğunuz, eş dostunuz, tanıdık tanımadık insanlara İslam'ı duyurmakla memursunuz. Allah hepimiz vazifenizi yapın inşallah. Bu adama ne diyeceksin? Bu garanti cehenneme gitti diyebilir misin? Diyemezsin. Çünkü hali hayatında, saatinde imanlı diyeceksin. Ben inanıyorum Allah'a, Kur'an'a diyorsa, helala inanıyorsa, harama inanıyorsa bu çalgı haramdır. Efendim işçi haramdır, puğuş haramdır. Ama ben nefsime malik olamıyorum, günaha düşmüşüm, Allah affetsin derse ehli sünnete göre buna kafir diyebilir misiniz? diyemezsiniz cehenneme gitti diyebilir misiniz? vallahi Allah seni affetmez diyebilir mi? diyemezsiniz bak iki tane hadis-i şerif okuyayım size birisi Bukhari, sağlam hadis beni İsrail'de bir fahişe kadın var idi ömrü fuhuşla geçmiş, fakat imanı var helala inanır, haram inanır, bu kötü yol kadınların çoğunda iman var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 Baktı ki köpek o kadar susamış, kuyunun başına gelmiş Kuyuya ulaşamıyor, su çekip çıkaramıyor Onun için dilini dışarı çıkartmış Böyle ciğerleri parelenmiş Ayaklarından toprağı eşeliyor Toprağın dibindeki nemliğe ne dilini yaymış böyle ki Dilini dibine sürerek toprağın altı serin ya ıslatacak dilini göğe hayvan Ölecek susurduktan Bu kadın baktı ki bu, bu köpek susamış Kola yok bir şey yok Nasıl su çıkaracağım Ayakkabısına bağladı şeyi bir ipliği sarkıttı ayakkabıyı kuyuya çekti birkaç defa işte ayakkabı da kadar su tutuyorsa köpeği su vardı içirdi suya kandırdı fe şekerallahu leha fe ghaferallahu leha Allah o kadına teşekkür etti ve onu affetti hadi bakalım şimdi de ki ya bu da nasıl oldu böyle ya bunu da kim affetti ya sana mı soracak Allah kulunu affederken ya la usselamma ef'alvun mus'elun yaptığından sorulmayan bir Allah'tır Celle Celaluhum biz sorulacağız ona bir şey soramayız o yapar. İmanı olanı bir bahaneyle ne yapabilir? Affedebilir mi? Edebilir. Ama imanını kurtaramayanı affetmeyeceğini ne yaptı? Haber verdi Kur'an'da. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرَهْا يُشْرَكَ بِهِ Allah kendine şirk koşulmasını affetmez. Ortak koşarsa helala haram der, harama helal der, şerahatı inkar eder. 20. asrada şerahat olur mu? He şerahata düşmanlık eder bu Kur'an'ın ahatini inkar etmiş olur. Onlar affetmeyeceği kesin. Namaz da olmaz, haça da gitse olmaz. وَيَغْفِرُوا مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ Şirkin dışındaki günahları dilediği için bağışlar. Dilediği için. Dilemese cehennemde azap eder, çıkar sonra cennete sokar. Dilerse azap da etmeden affedebilir mi? Edebilir. Çünkü şirkin dışında bu. İmanını kurtarırsa, dilediği için var. Bu at kerimedir Nisa suresi. Bir adam birisine vaaz ediyor ya içki içme, kumar oynamaz, zina etme, haramdır, şudur budur o adamda düşmez kalkmaz bile Allah Celle Celaluhu, kul düşer o ona, ona vaaz ediyor yine diyor yapma etme, haram işliyorsun, günah işliyorsun o yine diyor ya biliyorum haramdır, günahtır, inanıyorum Allah'ım affeder inşallah, şudur budur üçüncü seferinde o ona vaz eden dedi ki vallahi dedi Allah seni affetmeyecekti bak şimdi. Işte. bir de yemin etti Allah'a ki Allah seni affetmeyecek.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 e bu adamda demek ki iman yok ki cehennemi göze almış inansa saateşe gider mi yahu bu ne demek insan der ki imanını kurtardıysa Allah taksirat mahvedsin Allah mahved etsin imanını kurtardıysa kayıt koyacak çünkü bilmiyorsun ki adam imanı mı gitti imansı mı gitti ne bilelim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 Fakat Allah ne buyuruyor Te'ayelu minan hadidi Lokman suresinin baş sayfasında. İnsanlardan öyleleri var ki lehvel hadisi satın alırlar lehvel hadis nedir Tefsir, sahabeden dinleyelim öğrenelim i̇bn Abbas ve İbn-i Mesud iki büyük sahabe müfessirler yemin ediyorlar nesefi tefsirinde de geçiyor ki bu lehvel maksat çalgıdır çalgı türgü aletlerini satın alırlar ki bilgisizce insanları benim yolumdan sapınlar öyle ya çalgıyla türgüyle uğraşan adam zikredebilir mi? ibadet edebilir mi? Kuran okuyabilir mi? birçok millet meşgul olsun onlarla oyalansın Allah'ın yolundan çıksın Allah'ın dinini alay alsın. İşte bunlar için ne vardır? Alçak edici bir azap vardır Allah buyuruyor. Bu ayet çalgı türküyü ne ediyor? Saidu'l-le <gülüyor> vellezina le eşhedunez zura ve iza marru bihiz Benim dostlarım çalgı çalınan mecliste oturmazlar Allah buyuruyor. Bu da Furkan suresinin son sayfasındadır. İkisinin de adı ben şiir söylemiyorum, sen benim yerime söyle onları yık! قُلَ اللّٰهُ وَاَيِّدُوا بِرُوحِ الْكُدُسِ Ya Rabbi Cebrail'le yardım et ona! Destekle onu sen ya Rabbi derdi! Ağzını dilini aç ya Rabbi derdi! Hz. Hasan bir hicve derdi, kafirleri giy, kafirleri ne Bu İslamidir, bunları biz kabul ederiz. Ama çalgı aletleriyle olanı kabul edemeyiz, buna müsaade yok! Gidişat, sevkiyat,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 فظن أنه الفراق والدفت الساق بالساق يا ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة مما ثم كان على قد فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على إحياء الموتى سبحانك اللهم وبك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 Ezra Aleyhisselam'ın yanında Cibri ile gelir, sağ kanadını açar, Cennet manzaralarını gösterir. Esselamu Aleyke Ya Veliyyallah Ey Allah'ın dostu sana selam olsun. İnne Allahu ekraûke selam Allah sana selam söylüyor. Ve yübeşşirü göbilcennet seni cennetle müjdeliyor. Bunu dediği zaman o der ki Rabbimden bana bu müjdeyi getiren elçiye bir hediyem olsun ama benim canımdan çok sevdiğim bir şey yoktur canım feda olsun der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 ''Kısmetindir gezdiren yer yer seni, akıbet bir gün olur, yer yer, yer seni!'' dolaşırsın dünyayı ama bir gün o yer seni yer. Efendi kardeşim, ''Kabir bağırıyor, ene beytül hurbeti ve ene beytül vahşeti ve ene beytüttürabi ve ene beytüddud'' ''Ben yalnızlık eviyim, ben ıssızlık eviyim, ben toprak eviyim, ben kurtların yılan çıyanların eviyim.'' oraya hesabını ona göre yap. resul Haber verdi sallallahu aleyhi ve sellem. Kabirde neler olacak? Mezara konacak. Ruh girecek. Belden yukarı canlanacak. Belden aşağıda hayat yok. Münkerin Nekir'e cevap vermek için iki melek gelecek Mevla tarafından. Hoca yukarıdan telkin veriyor.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 Bölü eğer kelleliyse ense kulak yerden yerindeyse salah uzun okunur hatim dua uzun yapılır ondan sonra telkin böyle güzel yapılır ondan sonra cennete bilet kesilir hee yarabbi işte, ruhunu cennete alâda ferahnâk cennet eyle kabir sırahat daha değil müzdâdeyle derecesine âliyeyle mukavunu cennet değil. ee gidi hoca efendi tilki mağaraya sığmamış kuyruğuna sübürge bağlamış sen cennete gittin de el alemi de yolluyorsun yolla bakalım Mevla onun ameline bakacak. Senin duana bakmayacak. Herkes ameliyle çukuruna inecek. Tamam mı kardeşim? Kullu nefsin zâikatul mevkifum eyleynâ turrcaûn. Sadakallâhu'l-azîm. Allah'u menfa'inâ bil-Qur'ân-l-azîm. Mebâriklenâ fîhü elhamdülillâ rabbil âlemîn. Ve estağfirullahil hayyel qayyum. Hassantukum bil hayyel qayyum. Milledî lâ emûte ebedâ. Ve defa'tu ankum us-sûve bilâ havle ve lâ kuvvete illâ bilâ il-alî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 ihtiyari demek insanın eline verilmiş. İster yapar ister yapmaz. Buyurostaydu billahi ve kulil min Habibimdeki hak size Rabbinizden geldi. Şeriat İslam Kur'an size Allah'ınızdan geldi. Dileyen inansın, isteyen inkar etsin. Adam da diyemez ki şimdi bak Allah diyor isteyen inansın, isteyen inanmasın. Ben de inanmıyorum. Ne ne diyebilir? İnanmıyorsun ama اِنَّا اَتَدْنَا لِزْظَالِم۪ينَ النَّارَ Biz o inanmayan zalimlere ateş hazırladık. Onu da bilsin. اَسْتَعِدُ <gülüyor> لَا <gülüyor> <gülüyor> Namazı kılın emrediliyor. Rahatü cekâ, verin emrediliyor. Namaz vakti geliyor ki bir şey kılıyor ki bir kılmıyor. Kılmayana soruyorsun. Niye namaz kılmıyorsun? Diyor ki ben namazı atlattım diyor. Halbuki namaz onu cehenneme atlattı. Haberi yok.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 sanki yedim mi Mehmet efendi var idi bir gecede Kur'an'ın tamamını hatmederdi teravide bizim orada bir teravih namazında başlıyor sahura kadar hatimlenkılıyor bir gecede bitti bu kadar kuvvetli hafızıydı daha böyle bir adam kalmadı memlekette kimse duydu mu? bir yok Hacı Salih efendi var idi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 Yakında vefat etti. En yakında Hacı İhsan Efendi var Ada bazarında hizmet yapan eskiden. Hacı İhsan Efendi. Hafız, alim, takva. Büyük adam idi. Tabi kaç ay evvel. Kimin haberi oldu? Bir alim ölmesi bir alemin yıkılmasıdır. Kimsenin haberi yok. Bir zurnacı öldüğü zaman dünya ortalığı kop. Ya havle ve la kuvvete illa.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 Duhan Suresinde isteyin Allah, fakat baktılar onlara gökler ve yeryüzü, fakat onlar zayıf. Beni İsrail'in gözleri önünde bozdukları vakitte 1 milyon 600 bin asker, Kızıl Deniz'de balıklara yem adresini verdi. Ondan sonra hadis istimāʿ al-malāy maʿcīyah ve al-julūs ʿalayāfis, Çalgı aletlerini dinlemek günahtır. Uu şimdi Arif teyp kulağında yatıyor. Tuvalete kadar televizyon koyayım. Nereye girse çalgılar. O araba çalgı, otobüse bin çalgı, uç arabın zurna. Cık. Ya öyle la Ya ölece çalgı. Daha bir gün ya zikirlen ölelim bu çalgıyla öldürmeyin bizi ya. Çalgı çalınan mecliste oturmak fasıklıktır yani yoldan çıkmak. Çalgıdan lezzet almak küfürdür. Küfrün iki manası var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 Herkesin sonunu Rabbim bize gösteriyor Bakın Ne halde ölü, ölüyorlar Nere gidiyorlar he? Ahirete gidiş var Mevla huzuruna çıkış var Muhasebe var muhakeme var Boşu boşuna yaşamayalım Ben istediğimi yaparım yaparım Kim karışır demeyelim Allah karışır sana Seni yaradan karışır sana Melekleri yollar sana canını alır sonra Ya.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 Kalktı mübarek Hazreti Ömer, anından öptü, ne mübarek adamsın sen dedi ya! Kur'an var aramızda ya! Kur'an okuyalım, Kur'an dinleyelim Kasidelere e, müsaade edilir, haram denmez, mevlid müsaade edilir, yasak değildir, ilahilere müsaade edilir, yasak değildir. Ancak sazla, cazla, davulla, zurna ile cahil olduk. ahireti hatırlatan, maneviyat taşıyan, tefekküre davet eden bunlara müsaade vardır. Fakat bizim nakşi tarikatımızda biz bunlarla da olmuyoruz, bizim tarikatımızda meşgul olmuyoruz. Bazı tarikatlarda e, bu şekilde okurlar, e, Mevlid Rasulullah'ın medyesidir, onu namayla okumak caiz. Rasulullah'ı medet etmekte büyük fazilet var, cevap var ama onu Kur'an hadbine koymak,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 Ölüyü Allah'tan birisine görüldü rüyada vefatından sonra ne dedi? Ben bir şeydim arkamdan bunu böyle yapacak var yakardım onu dedi. Ama şimdi ne oldu? Artık bir meta oldu bir geçim aracı oldu. Bu doğru olmadı bu. Bu doğru olmadı. Ama biz maneviyat taşıyan ilim marifet taşıyan ayet hadisten alınan bu gibi kafiyeli sözleri kasi şiirleri kabul ederiz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da sahabenin şairleri vardı. Hassani ibn Sabit gibi, Radiyallahu anh Abdullah ibn gibi, Radiyallahu an. Ne derdi onlara? Kafirlerin aleyhine şiir söyle. Çünkü kafirler şiir söylüyor. Sen de kafirlere aleyhine şiir söyle. Camide böyle kürsü yaptırdı. Ravza-i Mutahhara'da bir kürsü yaptırdı. Hassani ibn Sabit'i onun üzerine çıkarırdı. O kürsüye oku derdi şiirlerini, kimin aleyhinde? Mekke müşriklerinin aleyhinde, Ebu Ceyl'in aleyhinde Ya Hasan! Ecibâr Rasûlillah! Ey Hasan! Benim tarafımdan cevap ver kafirler olduklarında Mevlane buyuruyor, ne gökler ağladı onların arkasından, ne de yerler ağladı. Allah Allah! Bak gökler yerler ağlamadı onlara demek, demek ki Allah'ın dostları ölünce gökler yerler ağlar. Bu anlaşılıyor. Temsir de diyor ki,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 bir müslüman öldüğü zaman seccadeleri ağlıyor ben de daha secde yapmayacak diye çektiği tesbih ağlıyor okuduğu kuran ağlıyor ama sen tavullan zurnayla klarnetle neyle yaşarsan sen arkandan saz mı ağlayacak yaz mı ağlayacak ya e mezarında da vasiyeti klarnet çalınacak vasiyete bak izahe gel kuranlar bitti klarnet başladı Temuoton e kma te ve tbgzun e ve tpsrun e kma Yaşadığınız gibi öleceksiniz. 45 sene çalgıyla yaşarsan işte çalgı sahnede ölür. Ama zikirle yaşarsan zikirle ölürsün. Camide yaşarsan camide ölürsün. Ben öyle adam biliyorum ki sanki Allah ile pazarlığı var. Ben Rabbime yalvarıyorum. Ben de öleceğim. Dedi de öl.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 Kafir olan ümmetini mi düşünüyorsun? La ilahe illallah ehlini mi? Dedi tevhid ehlini düşünüyorum. Zaten kafirlere şefaat izni verilmiyor. Müminleri nasıl kurtaracağım? Dedi gel seni götüreyim Ben-i Seleme'nin makberesine, Medine'ye yakın yerde Seleme oğullarının mezarlığına geldiler. Cibrillemin sağ kanadını bir vurdu bir ev, evvelden ölmüşe, sağ kanadını vurması onun iyi öldüğüne delalettir. Bir adam çıktı nur yüzlü, bembeyaz saçı sakalı, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi. Kıyamet koptu zannetti, mahşere kalkıyorum zannetti mi kalk Allah'ın izniyle deyince ölü bir kalktı zannettik bahşere kalkıyorum öyle ya dirilmek yok ya evvelce dedi ''udfahadeke makane'' dön yerine dedi öyle olarak düştü adam üzerine kapattı şey. toprak bir de sol kanadını vurdu bir mezara o kötü alamet bir adam çıktı kökleri gözleri masmavi kök renkli böyle ''vah hasretâ vâne davet. korkunç suratta ''vay pişmanlığım hasretim neredesin gel'' dön yerine dedi ona da yattı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 Ne buyurdu Rabbimiz estağzubillah? يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ فَتَسْتَجِبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنْعُونَ اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا Sadakallâhu azim kullarım. Sizi davet ettiğim zaman kabirlerinizden kalkın diye dünyada zikret edenlerden iseniz Sübhanallâhi ve bihamdî diyerek davetime icabet edeceksiniz. Kabirlerden çıkacaksınız ve dünyada çok az durduğunuzu sanacaksınız çünkü mahşer elli sene sürecek ondan sonra cennet cehennem sonsuz ve bunu gören adam dünyada bin sene yaşasak sorsan ona ne kadar durdun ya bir gün durdum ya bir saat kaldım işte ahiret budur اِسْتَعِذُونَ اللّٰهِ قَالَكَمْ لَبِثْتُونَ فِي لَاللّٰهِ اَدَدَسْن۪ينَ ey kullarım dünyada seneler sayısınca ne kadar iyileştiniz قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمَنَ اَوْمَا بَعْبَ يَوْمِنْ فَشْأَلِنَ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 Mevla boracak bir saat durmadınız, 50-60 sene, 100-200 sene yaşayanlarınız da oldu ama yine de ahiret ebedi olduğu için çok az kalmış oldunuz dünyada. Ah dünyanın azlığını bilseydiniz, 5 paralık ömrünüzde, iki günlük zevk için, efendim 5 paralık şehvet için, efendim şarkı dinleyeceğim, türkü dinleyeceğim, içeceğim, kumar oynayacağım derken cehennemi boylar mıydınız? Sabrederdiniz, cenneti kazanırdınız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 Şurada bir sabretsek de şu cenneti hak etsek ne olurdu bize? Durmuyoruz rahat. Bir koca oturuyorlar televizyon başında program seyrederken kadına bir sancı girdi. Ya he, adam bana bir şeyler oluyor. Adam hemen televizyonu kapattı, oturdu karnın başına. Yasin okuyor. Demek Yasin bilenlerden iyi. Herkes bir şey okuyacak bir şey bilmez. Ondan sonra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 Ben ölsem diyebilir misiniz ki vallahi bu hoca cennetli gidi? Diyemezsiniz. Ne biliyorsunuz benim cennetlik olduğumu ya. Ama son nefeste şahadet getiren, tevhid okuyan, buyurun eşhedü en la ilahe illallah eşhedü en Muhammedun abduhu ve resim. Buna bir müjde vardır. Men kana ahiru kelami la ilahe illallah cennet. Son sözü tevhid olan cennete girdi